Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan 94.9 Açık Radyo'da Kamus'la güreş başladı Ben Didem Gürzap Ben Kerem Doğan Efendim Göte demiş ki Mavi'yi tasavvur etmeyi bize yanaştığından değil Bizi peşinden sürüklediği için severiz Yani peşinden sürüklenmeye devam ediyoruz Mavi'nin beşinci programındayız Devam <gülüyor> Neler yaptık neler değil mi mavi ile ilgili kaç haftadır maviye devam ediyoruz mavi kelimesini onun, onun evveliyatında e, kamusla güreş gmail adresimizi hatırlatalım Twitter'ımız mevcut Instagram'da varız sosyal medyayı aktif olarak kullanan <gülüyor> programcılarız diyebiliriz <Keremet>. Efendim evet. <gülüyor> e, bu hafta biraz e, yine mavi türlerine dayanarak e, programımıza devam edeceğiz Bitmedi yani Bitmedi evet çivit mavisi var. Yine bu e, geçen programlarda da yararlandığımız Dost Kitabevi'nden Renkler Boya Kutusunda Yolculuklar Victoria Finlay'in e, kitabından e, çivit mavisi başlığı altında e, çivit konusuna biraz bakacağım. Yani bir, bir yandan ç, çivitin anlamını TDK'den baktım. Bu çivit otundan elde edilen mavi renkli işte sarılığını gidermek için çamaşır suyuna karıştırılan toz boya Hatta hmm. programdan önce de konuşmuştuk Eskiden. yani Eskiden çok sık kullanılıyordu Mavimsi bir beyaz Evet böyle bir hoş falan. da bir, bir Benim çok hoşuma gider o Aslında e, TEDK'den e, devam ederek çivit otu hikayesini biraz açabiliriz e, Çünkü çivit elde etmek için e, iki tür e, çivit otu var aslında ...bundan bir tanesi... ...Issatis tinctoria... ...adlı e, Türk illerden bir bitki... ...olmakla birlikte... E, ...bir de e, Indus vadisinde... ...yani Hint vadisinde yetişen... ...baklagillerden olan bir... E, ...çivit otu mevcut... ...ve aslında tarih boyunca da bu iki... ...çivit otunun... E, ...savaşı, <gülüyor> savaşı söz konusu... ...bu indigo olan mı oluyor? Evet indigo yine, olan, e, indigo. işte baklagillerden olan... ...işte... E, tarihi 5000 yıl öncesine dayanıyor aslında. Bayağı. Bir. Ee, orada yani Indus Vadisi'nde koyu mavi anlamında nila deniliyordu. Ee, bu çivit mavisine. Hatta British Müzesimi'nde 10. İsa'dan önce 7. yüzyıla ait Babil boya tarifelerini içeren bir tablet var. Ee, ve çividin e, Mezopotamya'da 2700 yıl önce kullanıldığını ortaya koyuyor bu durum. Dediğim gibi çivit Avrupa'da yeni bir malzeme değil aslında işte 1500'ler için konuşuluyor bu durum yazar bundan bahsediyor klasik çağlardan beri tıbbi amaçlarla ve boy olarak kullanılıyor ancak 1500'lerle birlikte işte Portekizli Hollandalı ve İngiliz tüccarlar için harika bir boy olarak pazarlanmaya başlamasıyla birlikte bu iki tane çivit otunun rekabeti başlıyor <gülüyor> Ama Batı ile Doğu'nun rekabeti gibi bir yandan da değil mi? Yani benzer bir rekabet Biraz. diyebiliriz ee, ve bu rekabet sonucunda aslında insanlık adına e, maalesef kötü tablolar oluşuyor. Çivit plantasyonlarında çivit elde etmek için, çivit mavisi elde etmek için insanlık köle köle olarak çalıştırılıyor. Dünyanın birçok bir yöresinde yani. de çivit otu elde etmek için mücadeleler devam ediyor. Çivit otu elde etmek için plantasyonlarda insanlar telef oluyorlar, mücadeleler oluyor. Hatta hani Gandhi'nin ilk barışçıl eylemi de yine Hindistan'da. ...1917 yılında... ...kötü muamele gördüklerine... ...inandı, çivit üreticilerine... ...destek vermeye gitmesiyle... ...başladığına dair bir bilgi de var ya kitapta. Hiç bilmiyordum ben bunları, hani böyle... ...kahve, pirinç falan üzerinden... Evet. ...ya da bir takım değerli madenler... ...hep Abi Eskisi ama... gibi değil, çünkü sentetik boyalar... E, e... Arttı. Art, Arttıktça e, çivitin e, kullanımı da tabi azaldı. Şimdi hani pirinç vesaire hani hayatımızda daha çoklar şu an. Böyle çivit mavisiyle ilgili vereceklerin bilgiler bunlar. Evet. Yani. E, aslında çok hani zengin bir kitap. Yani yine söyleyebilirim renkler, boya kutusuna yolculuklar Victoria Finley'in. Dileyen e, dinleyicilerimiz kitaba bakabilirler. Şiddetle tavsiye olunur efendim Evet çok ilginç bir kitap ee, Ben de gene devam ediyorum Mavilerden ee, Klein mavisiyle e, Yin yinmn mavisi kalmıştı Bahsetmediğimiz e, Matematiksel.org Adlı bir internet sitesinden Yararlandım araştırdığımız kaynaklarla Örtüşen e, düzgün bir site Efendim Fransız ressam Yves Klein e, 1960'ta Deniz mavisinin mat bir versiyonunu Geliştiriyor ...ondan sonra International Klein Blue adında böyle İKB olarak da geçiyor... E, ...bu isimli patentini alıyor boyanın... Hı -hı. ...sonra Milano'da sergilediği 11 adet çerçevesiz e, bu rengi kol, e, kullandığı monokrom e, eserleriyle e, bu maviyi duyuruyor... E, ...bu maviyi e, kullandığı her türlü nesneden oluşan e, eserlere de mavi devrim adını veriyor... 60'ta Paris'te düzenlenen mavi çağda antropometriler sergisinde de canlı fırçalar olarak adlandırdığı üç çıplak mankeni kullanarak onların vücutlarını maviye boyuyor. Hmm. onlar tuval yerine geçiyorlar yani e, sonuçta e, modern çağa yakın bulunmuş bir mavi sanatın içinde e, Klein ismi de maviyle anılabilecek bir sözcük olarak karşımıza çıkıyor. Geçen haftalarda yararlandığımız yine Mavi Bent kitabı kolektif e, kitaptan sevgili dostlarımızdan Meg Nelson'un e, orada da mavi e, bu Klein mavisiyle ilgili bir bölüm var e, işte onu okuyacağım kendi lacivert tonunu yaratıp uluslararası Klein mavisi adıyla patentini alan dediğin gibi ve hayatının Le Bl Blue, bleu, telafize etmekte zorlandım, olarak adlandırdığı bir dönemi boyunca tuval ve nesneleri bununla boyayan Klein, Klein'in mavi resimlerini görmek için Londra'daki Tate Müzesi'ne gitmiştim bir keresinde diyor. Tate'de bu mavi tabloların ya da önermelerin karşısında durup Göz yuvarlarıma değecek hatta batacak denli kızgın bir mavi saçlıklarını hissederken defterime tek bir kelime yazmıştım çok fazla. Vay evet. Bunca yolu gelmiş ama zar zor bakabiliyordum belki de ermek en büyük hüsandır diyen Budist aksiyoma deyip geçmiştim kazara. Dağ çıkınca dağ görüşsüz demiş Emerson diye bir bölüm var. Çok Hoş fazla. Olmuş. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> çok iyiymiş. Çok fazla. Evet, modern mavilere devam. Hı hı. E, hatta geçen haftaki programımızda bir dinleyicimiz hatırlatmıştı bunları... ...ama bizim zaten dağarcığımızdaydı ama program program ilerliyorduk. E, dinleyicimiz edince destekçilerimizle değil, teşekkür, teşekkür etmedik Atladık değil mi? Mahide evet. Deniz ve Orçun Deniz'e. Geçen hafta da onlar destekçimizdi. Evet, Maviden teş Teşekkür gidiyoruz. ediyoruz kendilerine. Sağ olsunlar. Efendim... E, bu yeni mavi 2006 yılında baya yakın bir zamanda keşfediliyor. Ee, aslında ismi Y. İn, MN harfleri yan yana geliyor. İnternette, Twitter'da yayınlayacağız program sonrası. Çünkü yitriyum, indiyum ve manganezin bileşiminden oluşmuş bir renk bu. Oregon Üniversitesi'nde e, Profesör e, Subramanian ve öğrencisi Andrew Smith tarafından tesadüfen bulunuyor başka bir çalışma yapılırken. Aslında elektronik cihaz üretiminde yeni materyaller bulmak için çalışırken buluyorlar. Böyle e, yeni e, kullanım yanlış bir kelime olmakla birlikte mahsustan e, bir mavi ve son olarak e, gerek resim sanatında gerek renk aleminde mavi ile ilgili Kandinsky'den bahsetmeden e, geçmek olmaz. E, 6.45 yayınlarından basılan sanatta ruhsallık üzerine de Kandinsky'nin maviye bakışı var onu paylaşmak istiyorum. Hı hı. E, rahatlamak için maviye koşan göz diye bir anlam, e, bir ifade var. E, sonra malum hatırlar e, dinleyenlerimiz evvelce yeşil, kırmızı diğer renklerle ilgili de e, çeşitli yaklaşımlarını söylemiştik. E, bazı geometrik e, şekilleri renklerle örtüştürüyordu. Maviyi daireyle örtüştürmüş hmm. yuvarlak. Ee, ''Mavi kabuğuna çekilen bir salyangoz gibi kendi içine çekilir ve izleyiciden uzaklaşır.'' demiş. Hmm. Ee, ''Mavinin hareketi siyahla e, karıştığında yani koyulaştığında artar.'' demiş. ...mavi derinleşmeye öyle yatkındır ki koyulaştıkça e, içsel etkisi de daha fazla artar demiş ve e, ilahi bir renk olduğunu, etkisinin dinginlik olduğunu söylemiş. Yani sözcükler olarak e, Kandinsky bize bayağı yardım etmiş derinlik, hmm, e, dinginlik. içsel, dinginlik ve ilahi sözcükleriyle ilerlemiş bu Mavi Band kitabında Megan işte kolektif kitapta yine bir bölüm var ilgimi çekti Almanca'da mavi olmak yani Blau Sein sarhoş olmak anlamına geliyormuş evet, Delirium Tremens için İngilizce'de Blue Device Mavi iblisler tabiri kullanılırdı Mavi neler? Mavi iblisler ha. tabiri kullanılırdı Mavi iblislerle geçirdiğim acı saatler diye bir e, bölümden bahsediyor. E, İngiltere'de The Blue Hour, yani mavi saat bir anede içkilerin iskontolu satıldığı saatler anlamını taşıyormuş. Aa, olumlu yani Blue Hour. Evet, <gülüyor> çok iyi. <gülüyor> bir de bir ressam, işte Amerika'dan göçüp Monet'in Fransa'daki evinde yaşayan işte soyut resmin en başarılı icatçılarından John Mitchell'in e, renklere ve alkol'e düşkün bir birisi, ağzının bozukluğu meşhur ve 1973 yılında e, e, resmedilmiş kuvvetle muhtemel tüm zamanların. İşte en sevdiğim tablos diyor e, yazar... E, Les Le Bluet... ...eserinin yaratıcısı... ...baharla peyda olan yeşilliği... ...son derece rahatsız edici buluyormuş... E, ...bu yeşilin sanatına zararı... ...dokunduğunu düşünüyormuş... ...elinde olsa sonsuza kadar mavi saat içinde yaşayabilir miyim? Ay çok alem. Baharla peyda olan yeşilden rahatsız oluyormuş. Evet. <gülüyor> çok iyi. Hatta bu <gülüyor> resmi de komik. Twitter'da paylaşacağım. Heh, tamam. Öyle bir şarkı arası verelim istersen. Verelim peki. Efendim zaten renklerden yeni bir konuya geçiş yapacağız. Şimdi mavi deyip de Gershwin'in Rhapsody in Blue mavi rhapsodisinden bahsetmek mutlaka farz oluyor. Çok uzun tabii. Biz kısa bir bölümünü vereceğiz. Amerikan canı yazıyla klasik bir araya getiren bir e, müzik. Aynı zamanda James McNeil e, Whistler diye bir ressamın iki tablosundan etkilenerek e, ismini de bulmuş özellikle. Onları da Twitter'ımızda program sonrasında yayınlayacağız. Dinliyoruz. Kamuyla Güreş 94.9 Açık Radyo'da mavi ile ilgili programımız devam ediyor. Bugün de İstanbul'da muazzam mavili bir Gök hava var. <gülüyor> <gülüyor> Ve neden gökyüzü mavidir diyoruz değil mi? Evet. Bunun sorusunun <gülüyor> cevabını ararken bir İngiliz fizikçi Lord Rayleigh, Ray, Rayleigh diye okunuyor herhalde. Araştırmaları sonucunda... ...kısa dalga boylu ışığın... ...uzun dalga boylu ışığına, ışığa göre... ...daha fazla saçıldığını... ...keşfediyor... Ee, ...en kısa dalga boylu olan da... ...renkler mavi ve mor ışınlar... Hı hı. ...atmosferin üst tabakalındaki ...küçük parçacıklar tarafından... ...hemen saçılıyor... E, Tabi tüm fark, fa, renkler farklı dalga boylarına sahip olduklarından eşit, eşit miktarda saçılmıyorlar. Dolayısıyla mavi ve mor renk daha çok saçıldığından gökyüzümüz daha çok mavi olarak En çok mavi görüyoruz. Mavi gö görünüyor. E, bir de e, bir mavi ışığın e, göz so sağlığını tehdit etmesiyle ilgili. Özellikle bu son dönemlerde son dönemde bitmişti. Son 4-5 Belki işte akıllı dediğimiz tırnak içerisinde telefon, işte PC'ler, ekranlardan yayılan mavi ışıkla ilintili e, bu mavi ışığın insanlık üzerinde işte gözde yorgunluk, e, göz ağrısı gibi e, bozukluklara bozuluklara vesile oluyor. E, bu ekranlardan yayılan mavi ışık e, gözün arka segmentinde yaşlılık pigmenti olan lipofuskin maddesinin birikimine yol açıyor ve bunun da uzun dönemde katarakta hatta makula yani sarı nokta evet. dejenerasyonuna sebep verdiği söyleniyor. bu sarı noktanın da dejenerasyonu ile birlikte körlüğe kadar değil Evet, mi? aslında bir yandan da ruhsal problemleri de besliyor. Özellikle bipolar bozukluğu tetiklediğine dair tetiklediğine dair bilgiler var. İşte melatonin salımını e, bozuyor Uykuyu Dolayısıyla yani. efendim ne yapıyoruz e, Akıllı akıllar, e, e, durmaya Uzak durmaya çalışmakla birlikte Bir de buna azaltan Ölçülü kullanalım diyelim tabii böyle, Gözlükler falan var tabii biliyorum var, camlar evet. e, Koruyucu bir takım ekranlar falan ama Hı -hı. Yani biz zaten Başından beri Mavi'nin daha çok Olumlu ama olumsuz da Bir takım e, anlamlarına Hep vardık şimdi bir olumsuz oldu aslında olumsuz olan mavi değil. Evet şey, yayın ekibinden de e, Selahattin ve Ömer arkadaşa da Şu an Esenki karşımızda Ömer illetelim. bize laf atarak programdaki e, şeyimizi bozmaya çalışıyor. Provoke ediyor biz. <gülüyor> Provoke ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili dinleyiciler artık edebiyata geçelim diyoruz. Buyurunuz. Çünkü artık son mavi bu. E, bir de bir şey e, sürpriz için göz kırpalım. Başka bir rengi geçeriz. Belki değil mi Kerem? Evet. evet geçebiliriz. Uygun Her an, ne, ne olur ne biter hiç belli olmaz. <gülüyor> <Şimdi>, Hayatın <gülüyor> ne gösterici ama, efendim edebiyatta Önce Oscar Wilde'la bir başlayalım e, Bu tutkular, acılar Gülümseyen değişlerden bir alıntı e, Dilin e, Nasıl e, Renkle e, bağdaştığına dair Güzel bir cümlesi var Wilde e, demiş ki e, Hem insana sıkıntı veren Bir renk olduğunu e, Söylemiş bir yerde e, Bir de en sevdiği Öyküsü olan İspanyol prensesinin e, Doğum gününden bahsetmiş onun için şöyle söylemiş. Öyküyü siyah ve gümüş renginde tasarladım. Hmm. Fransızçaya çevrelince pembe ve maviye dönüştü demiş. Hmm. Yani e, dillerin nasıl renkleri çağrıştırdı. Hatta bununla ilgili bir rahatsızlık beyinde bir şey vardı. Bazı e, görüntüleri e, renk ve koku olarak algılayan insanlardan falan bahsetmiştik zamanında. Evet. Şimdi efendim mavi demişken e, şiirdeki bazı mavileri atlamamak lazım. Bir kere bir mavi akım var. 1952'de Ankara'da yayınlanan bir mavi dergisi var. Hep Atilla İlhan'la birlikte anılır bu mavi akım ama biz Teoman Civele'yi atlamamalıyız. Çünkü derginin baş çıkarıcısı o. Hakkını yemeyelim. Evet. Hı hı. E o e, derginin altında toplanan e, şairlerin e, şiirlerinden yola çıkan bir akım bu. Evet öncülerin başında Atilla İlhan geliyor. Aynı zamanda Ferit Etgü, Orhan Duru, Ahmet Oktay, e, Demir Özlü gibi isimler var. E, Tahsin Yücel gibi. Ee, ve Garip Bakımı ve Orhan Veli'nin şiir anlayışına karşılar aslında çünkü onlar şairhaneden uzaklaşıp daha böyle günlük hayat ve şiir olmayan bir söylemeye yönelmişlerdi bunlar ise şairhaneden yanalar ee, hani böylece mavi sözcüğünün yanına bir şairhane kelimesini ekleyebiliriz belki e, her ne kadar Orhan Veli'nin şiir anlayışına karşı olsalar da Orhan Veli tabi şiirinde maviyi çok e, kullanan biri olarak e, anmadan geçmeyelim Gün olur başıma kadar mavi dediği dizesinden gökyüzünü boyarım her sabah hepiniz uykudayken uyanır bakarsınız mavi dizesine kadar e, gökyüzüyle denizle sürekli mavi e, almıştır. E, bir de mavi ve Atilla İlhan demişken Atilla İlhan'dan da bir e, örnek verelim. Maviye çıkardı çocukluğumuz ne yana dönsek umut kime tutunsak vefa. Burada çok olumlu. Evet. Yani mavi eşittir, umut ve vefa gibi olmuş. Birkaç da e, ikinci yeni alıntısı e, yapayım. E, efendim Edip Cansever, Turgut Uyar çok kullanmışlar. E, Edip Cansever'in şu dizeleri çok fazla karşımıza çıkıyor. Bir renk değildir, mavi huydur bende ve benim yetinmezliğimdir demiş. Hmm. Turgut Uyar ve sanırım ilk bende olmuyor, denize bulaştım. Bunu ellerimin maviliğinden anlıyorum demiş. Haydar Ergüle'nin e, mavi üstüne siyah şiiri hep mavi yöne çıkarıyor. Mavi konuşalım, mavi yazalım. Mektuplar zarfa girer girmez mavi. Söz mavi olsun ağzımızdan çıkar çıkmaz diye devam ediyor şiir. Merak edenler e, bakarlar. E, sonra e, Edip Cansever'i de atlamak e, olmaz. E, bir kadın da değilsin, bir kişi de değilsin. Bir kuş olsa mavilik derdi buna demiş. Hmm, ee, evet şiire balıklama da aldık. E, Turgut Uyar'la tamamlayalım şiir kısmını. Mavi çağıran kim? Kimdir çağıran maviye? Asıl mavi kimi çağırıyor? Onun adı ne? E, dizelerimizden de bazılarını e, kullanırız. Twitter'da, Efendim e, çok kısa artık programın bitmesine yaklaştık. E, Kabalcı yayınlarından basılan Yaşar Çoruklu'nun Türk mitolojisinin ana hatlarında da e, gene maviye dönüyor. Kerem eski programlarımızda simgeler semboller sözlüğünde çok e, Hı -hı. bahsetmişti. Mitlerde ve e, halk hikayelerinde destanlarda olan yanına dair. Burada da şey var mesela doğu yönünün bir simgesi olarak görülüyor mavi e, sıfat olarak kullanıldığında yani bir ismin başına geldiğinde gök tanrı ya da gökte olduğu inanılan ruhlarla ilişkili bir şey olarak anılıyor. Hmm. E, dünya mitolojilerinde akıl, idrak, sağduyu, iffet, lekesizlik, sadakat, tanrıya hürmet gibi erdemli davranışlarla e, birlikte düşünülüyor onların simgesi. Ee, genel anlamda da dişi su unsurunun rengi Biz zaten baştan beri hep su ve gökle Tabii köken olarak da hani sudan geliyor tabii yani evet. Bizdeki kullanımlarından bir tanesi Evet ab, abi hmm, ve gökten Mavi e, Latince de e, Çin'de yalnız daha çok olumsuz anlamıyla kullanılıyor e, Mesela şeytan krallardan biri mavi yüzlü e, mavi yüzlü adamlar dendiğinde genellikle kötü karakterli insanlar ya da hayaletlerden bahsediliyor Çin kültüründe. Mavi yüz olunca öyle oluyor sanki değil mi? Bu savaşçılar da sürekli mavi korkutmak bu. için evet evet sürüyorlar dizlerini. <gülüyor> Onun dışında genellikle saygın bir öğe Türk kültürünü gene anımsayacak olursak neyle bağlantılı kullanmıştık bunu ha kurtta kullandık değil mi Kerem hı hı. mavi kurt falan gök renkli erkek kurt gök tanrının bir simgesi aslında. Ee, ve Dede Korkut ve diğer bazı eski e, Türk metinlerinde geçen işte gök sakallı, gök polat dedikleri çelik yani e, işte e, gök bedevi atlar e, gibi ifadeler e, sık sık karşımıza çıkıyor. E, Budist e, devrinde ve metinlerinde yüz ve saç rengi olarak da düşünülüyor. Zaman zaman Buda'nın böyle mavili tasvirleri var. Efendim e, bilgiler. E, sonsuz bitmedi. Sadece şeyi paylaşırız. sonra Twitter'dan e, Ahmedi'nin İskender Namesinde özellikle yaslan, ölümlen cenaze törenleriyle bağdaştırılıyor mavi. Orada güzel bir minyatür var. Herkesin mavi giydiği. Onu da e, paylaşırız. Paylaşırız. Sözlerimizi veririz. Aynı gökyüzünün altındayız. Kardeşlerimize kırmayalım <gülüyor> diyelim. <gülüyor> İyi haftalar. İyi haftalar. Hoşçakalın. Önümüzdeki hafta başka bir sözcükte buluşmak üzere.